Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bu programda şiddetsiz iletişimin temel ayrımlarından seçim özgürlüğü mü, tabi olmak mı, bağımlılık mı ile devam ediyoruz bugün. Tabi olmak, bağımlılıktan daha güzel bir kelime bulduk diye sevindik biraz önce. <gülüyor> evet, biraz önce bulduk. İngilizcesi dependence, biz onu bağımlılık diye çeviriyorduk ama madde bağımlılığı gibi şeylerle karıştırılıyordu. Tabiyet, tabi olmak mı yoksa seçim özgürlüğü mü evet. diye bir temel ayrımdan söz edeceğiz. Canan... Temel ee, ayrımları biraz anlatır mısın? Ne demek istiyoruz? Anlatırım. Her program başında söylüyoruz temel ayrımlar neler diye. Geçen gün bir mail aldık e, Denizli ikimiz. E, biliyorsunuz birinci e, Sezon diyelim radyo programını yaptığımızda biz şiddet iletişim bir yaşam deli kitabından anlatmaya başlamıştık şiddetsiz iletişimi. Ve orada da hep söylüyorduk dört adımımız var şiddetsiz iletişimde gözlem, duygu, ihtiyaç rica. E, oradaki bizi dinleyen e, dinleyicimiz çok güzel ifade etmiş. Şöyle demiş şiddet iletişimin belki de ne olup ne olmadığını anlıyor. Anlıyorum diyemem ama seziyorum sanırım. Bunu da anahtar ayrımlarda anlattınız ve anladım sanki. Yani olayın dört adım olmadığını, daha insancıl ve işten olduğunu anladım. Bu demiş bu anahtar ayrımlarla. Çok şey geldi bana da böyle gerçekten doğru ve doğru bir yoldayız. Çok hoşuma gitti. Anahtar ayrımlarda yani sen ilişkilerinde veya şiddetsiz olma yolunda... Neyi tercih ediyorsun? Doğru ve yanlış yok veya onun farkındalığını getirmek için yaptığımız bir e, yayın oldu bu sezon. Bu sezon biraz önce söylediğin gibi e, seçim mi yapıyoruz yoksa başkasına tabi mi oluyoruz? Bu Bunun hakkında bugün konuşacağız. Evet e, benim de üzerine çok fazla düşündüğüm temel ayrımlardan biri bu. Hatta e, düşünüp düşünüp ondan sonra seçimsizlikten özgürlüğe diye e, bazı paylaşımlar yapmıştım bir sene kadar. E, seçim özgürlüğü e, bizim kendi ihtiyaçlarımızın farkında olup e, bu ihtiyaçları karşılamak için ya da bu ihtiyaçları kutlamak için yaptığımız eylemleri seçebildiğimiz yer desem. Ne dersin Canan? benim için şöyle evet dediğine katılıyorum seçim yani şiddetsiz iletişim vet Alevi'den duymuştum yani bir seçim yapmaktır e, gerçekten karşımızdaki insana bir cevap verirken o vereceğimiz cevabı seçebiliriz <gülüyor> e, bu çok güzel böyle ay ne kadar doğru ya e, evet ben farklı bir cevap verebilirim veya orada biraz durabilirim onu ben fark ettikten sonra çok wow olmuştu. Benim için çok bir farkındalık olmuştu. Burada da bu anahtar ayrımda da yani başkalarının duygularından sorumlu değiliz. Ve bizim duygularımız da başkalarının bize yaptığı veya söylediği şeyler yüzünden değil dendiği zaman böyle herkes de böyle bir bende de oluyor. Ya yok ya nasıl yani? Niye sorumlu değiliz? ...o belki buradan da devam edebiliriz değil mi... ...yani niye sorumlu değiliz... ...başkalarının yaptıklarından... ...veya söylediği şeyler... ...bizde bir duygular uyandırıyor... Ee, ...ama burada seçim yapabiliriz... ...biraz önce senin söylediğin gibi... Ee, ...şey gibi geliyor bana Canan... ...seçim yapmak için bile... E, ...ben biraz böyle... E, ...şu an ne oluyor diye... ...bir yavaşlamaya ihtiyaç hmm. duyuyorum... Yavaşlayıp hani hakikaten şiddetsizlik niyetim varsa şiddetsiz olan ne diye bakmakta çok e, ben e, faydalandım bak baktığım zamanlarda e, tabi olmak bağımlılık hali aslında e, başkalarının duygularının sorumluluğunu alma kültüründe yaşamamızda çok ilgili bir şey e, çünkü hani ...tam senle programdan önce konuşuyorduk... ...işte yemeğini yemezsen... ...annen üzülür... ...işte derslerin çalışmazsan... ...baban kızar... ...ondan sonra... E, ...filan gibi yetiştirildiğimizde... ...biz aslında çok küçük yaştan itibaren... ...bu sadece Türkiye topraklarında... ...yaşayan insanlar için değil yani... ...Liv Larson'la... ...Katerina Hoffman'ın da... ...Anahtar Ayrımlar kitabında... ...aynı örnekler olduğunu gördüm ben... E, Sonuç olarak biraz da evrensel bir şey hani şiddet dili öyle bir şey ki bana zaten çok küçük yaşlardan itibaren benim yaptığım eylemin başkalarında bir duygu yaratacağını öğretiyor. Şimdi burası çok hassas bir yer. Elbette ki baş, bunu kendim olarak düşündüğüm zaman biri bir eylem yapıyor ve evet o eylem bende bir etki yapıyor. Etki yapıyor hatta bazen tetikleniyorum. Ama bunun nedeni ne diye baktığında şiddetsiz iletişimde Marshall Rosenberg'in söylediği şey diyor ki evet bu eylem olduğunda bir duygu duydum. Ama bunun nedeni benim karşılanan veya karşılanmayan ihtiyaçlarım. İlla konforsuz duygular yaratan bir eylem olması gerekmiyor. Mesela. Bana Canan e, stüdyoda e, her geldiğimizde çay getiriyor. Canan çay getirdiğinde ben çok e, keyifleniyorum. Çünkü benim orada özen ihtiyacım, kolaylık ihtiyacım, destek ihtiyacım karşılanıyor. E, sadece yani sadece konforsuz duygular olarak bakmadığımızda belki biraz daha iyi anlıyoruz. Tabiyete geldiğimizde ise... Ee, tam bu örnek üzerinde Canan e, üzerinden söylersem Canan bana çay getirmezse bu radyo programını iyi yapamam diye düşünmeye başladığım yer. Yani ben Canan çay koymadan olmaz bu program kardeş. Bağlı yani ben ona böyle muhtacım tabiyim gibi yani, düşündüğüm yer. O ihtiyacımın karşılanması için illa da belirli bir kişiye ihtiyaç duymak yani o olmazsa olmaz ilişkilerde de bu çok oluyor bu sevgi ilgi beraberlik illa o insan olursa o onu yaparsa ben evet. daha mutlu olacağım diye zaten şey stratejiye böyle kapılıp kalmak gibi yani kişi mesela bir kişiye tabi olmak o işte gelir ve çay koyarsa bu işler yürür Ondan sonra ya da bir yere tabi olmak. Yani işte biz e, radyo programı yapacağız. İlla da açık radyo da yapacağız. Açık radyo kapağında biz kıtlıktayız. Hı hı. Ya da e, yine kişiye bağlı olmak dedim. Yere bağlı olmak dedim. E, Zaman zamana ile, bağlı olmak. Olarak. Hemen yapılması gibi kriterleri var. Yani e, tabi olmak gerçekten adı üzerinde birinin Yaptığı eylemin zorunlu bir şekilde buyruğu altına girmek, bağımlı olmak ve bir şeye bağlı bulunmakla ilgili bir şey. Hani orada elin kolun bağlı bekliyorsun. Ee, gene vevetin böyle çok güzel bir e, şeysi vardı e, hikayesi veya ben bazı şeyleri anlamak için böyle imgelere ihtiyaç duyuyorum. Mesela akmayan bir çeşmenin başında durmak yani ilişkide de öyle akmıyor o çeşme. Sen niye o çeşmenin başında duruyorsun? Akmasını bekliyorsun ama çeşme kuru. E orada öbür çeşmelere de gidebilme hali yani seçim yaparak. Ya burada başka çeşme de var. Onun suyu akıyor. Hayır ama illa ben işte bilmem ne yerdeki o çeşmenin başında durup onu bekliyorum gibi orada da Tabi ortada kalıp bekleyebilirsin. Bunda yanlış bir şey yok. Bu çocuklarla ilgili şeye geldi geldiğin zaman benim böyle kızımı yetiştirirken ilk senelerde böyle bir şeyim vardı gerçekten. Böyle onu mutlu edeyim illa diye. Aman sıkılmasın. İşte o, o işte resim yapıyor ondan sonra bilmem ne yapalım. Sokağa çıkalım. Yani onun sıkılmaması mutlu etmek için sürekli bir çaba sarf etme halimi hatırladım. Çok yorucu bir şey Sanki yani eğer o mutlu olmazsa ve vaktini dolu dolu geçirmezse, verimli olmazsa sanki ben ondan sorumluymuşum gibi. Ve böyle bir, hep bir şeyler yapalım. Yapmam lazım işte anne olarak yapmam lazım. Ebeveyn olarak işte şunu yapalım. Ve sanki orada böyle öyle bir şey bağımlılık onu mutlu etmek için, onun duygularından sorumluymuşum gibi. E zamanla tabii çocuk da büyüdükçe... O şeyden biraz kurtuluyorsun da bir şey destekledi. Şimdi bunda bana çok yararlı oldu. Ben onun duygusundan sorumlu değilim. Kendi ailem içimdeki annem, abilerimle olan ilişkilerimde de bu oldu. Sanki böyle bir sorumluluğum var. Ben insanları mutlu etmek Hükümlüyüm. Ama orada da böyle bir sonunda bir boğuluyorsun yani bir boğulma durumuna geliyorsun. Sende de var mı öyle benzer şeyler? <gülüyor> benzer şeyler var. Sen konuşurken önümde e, Şiddetsiz iletişim kitabını e, açtım. E, bu Marshall Rosenberg'in e, Şiddetsiz iletişim Bir Yaşam Dili kitabında... E, ...Duygusal Kölelikten Duygusal Özgürlüğe diye bir bölüm var orada... Birin e, diyor ki çoğumuz duygusal özgürlüğe doğru yol alırken ilişki kurma biçimlerimizde üç aşamadan geçeriz diyor. Ve sen şu an birinci aşama dediği duygusal kölelik aşamasını aslında hmm. anlatıyorsun. Marshall Rosenberg'in duygusal kölelik olarak adlandırdığı bu aşama başkalarının duygularından sorumlu olduğumuzu sanma halimiz. Orada da şeyi anlatıyor. Herkesi mutlu etmek için sürekli çaba harcamamız gerektiğine inanmak. Evet. Eğer mutlu görünmezlerse bundan bizim sorumlu olduğumuzu, bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünmek hali duygusal kölelik hali ve bu inançta diyor ki Marshall bizi kolaylıkla sonunda en yakınımızdaki insanları bile yük olarak görmeye götürebilir. Evet hem yük, yani bu oluyorsun yük olarak görüyorsun orada e, şeyler de var yani bir örnek olarak e, ne bileyim seni de söyledin işte. Çalışmazsan üzülürüm, yemeğini yemezsen hayal kırıklığına uğrarım diye çok çocukluktan beri duyduğumuz bazı kalıplar var. Evet ikinci aşaması hı hı. mesela anne olarak yaptığını zannetmiyorum senin ama ikinci aşaması da şey hali. Başkalarının duygularından ben sorumlu falan değilim. Ondan sonra işte bugüne kadar çok yüksek bedelle de ödedim. Ondan sonra, bundan sonra beni benden sonrası tufan haline geçtiğimiz yer yani bir tür isyan hali. Bu senin sorunun diyen bir şey değil mi? O? Evet. Senin sorunun bana ne artık <gülüyor> orası biraz. Ben senin duygularından sorumlu değilim çocuğum hali. Hmm. Ee, bu böyle bir kafa kaldırdığımız yer. Ee, burada da e, yaşamımızda neler kaçırdığımızı ve kendi ruhumuzun çağrılarına ne kadar az kulak verdiğimizi fark ettiğimizde öfkelendiğimiz hal diyor Marshall Rosenberg kitapta. Yani orada en sonunda kendi ihtiyacını fark ediyorsun ama... Bizim şimdi yetişimde önem verdiğimiz şey karşı tarafında ihtiyacını anlamak. Yani ikisini de gözetecek ne yapılabilir diye. Ondan sonra da üçüncü evreye geçiyoruz herhalde değil mi? Evet. Özgürlüğe. E, üçüncü aşamada <gülüyor> duygusal özgürlük adını veriyor Marshall Rosenberg. Hakikaten tabi olmak mı seçim özgürlüğü mü açısından bu duygularla ilişki çok kıymetli. Onun için böyle anlatıyoruz biraz. Duygusal özgürlük adını verdiği üçüncü aşamada Başkalarının ihtiyaçlarına korku, suçluluk veya utanç duyguları nedeniyle değil, şefkatimizden kaynaklanan karşılıklar vermeye başladığımız yer. Aynı zamanda e, karşılıklı doyurucu ilişkiler yaşamaya başladığımız yer. Marshall yine duygusal özgürlüğü ihtiyaçlarımızı netlikle ortaya koyarken, başkalarının ihtiyaçlarının karşılanmasını da Aynı derecede önemsediğimizi ifade etmeye başladığımız yer diyor. Evet, başlangıçtan üç adımda böyle ilerleyen bir süreç. İstersen bir e, müzik arası verelim, daha sonra tekrar devam edelim. E, Bülent Ortaçgil'den Eylül akşamına. Biz bilmezken kebemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. Aynı anda. Aynı sessiz geceye doğru, İçim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir? Aynı düşü görmüşüzdü. Olamaz mı, olabilir? Onca. Ben burada onca yıl, ben burada yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı düşündüm. Senin cebine girmiştir Belki aynı posta kutusuna Değişik zamanlarda da olsa Birkaç mektup atmışızdır Ayın karpuz dilimi gibi Batışını İzlemişizdir dil deniz kıyısında aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede belki de birkaç gün aray Ben burada yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında Yedi otuz baburuna Sen koşa koşa yetişirken Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır Aynı anda başka insanlara Seni seviyorum demişizdir Mutlak güven duygusuyla Başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Olamaz mı bilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş. Eylül akşamı Düşümde duygusal kölelikten duygusal özgürlüğe nasıl gidiyoruz onu konuşuyoruz Denizli e, duygusal e, kölelikten e, mesela senin için saçma süpürge ettim çok da duyduğumuz bir <gülüyor> cümledir e, insanlar veya da, galiba daha çok kadınlar bunu söylüyor böyle kadınların e, Marshall'ın e, bizim kitapta şiddet bir yaşam Delik kitabında da bu örneği vermiş yani daha çok kadınlar başkalarının sorumluluğunu üstlenmekte ve tüm işleri halletmek benim işim diye böyle yüklendikleri çok e, görüldüğü için Tüm belki hem Türkiye'de hem yurt dışında da olabilir. Evet yani sistemle çok ilgili yani evet. bir erkek egemen kültürler içinde olduğumuz için böyle oluyor. Evet orada da o kölelik şeysini hem bu kadar bir duyduğun zaman kimse de o kadar çok şey olmuyor. Yani ben orada da bir suçlama duyuyoruz çünkü saçımı süpürge ettim. E etmeseydin bana mı sordun? <gülüyor> böyle... Ee, orada da seçim yapmak belki gene e, çok güzel bir lafı var yani başkaları sen kendi ihtiyaçlarına sahip çıkmazsan değer vermezsen başkaları da vermeyebilir. Ya tam bu noktada benim aklıma çok yeni olmuş bir örnek geldi. Şimdi bu e, duygusal e, kölelikten duygusal özgürlüğe konusunu işliyoruz. Çünkü bugün seçim özgürlüğü mü, tabi olmak mı, bağımlılık mı dediğimiz şeyi çalışıyoruz. Bağımlılık da hakikaten bu duygusal kölelik e, bir şeyiyle çok ilgili, e, inançlarıyla diyeyim. Yani ben bir şey yaparsam insanlar mutlu olur ya da ben bir şey yaparsam mutsuz olur o yüzden bunları konuşuyoruz. Örnekte şu Canan, e, benim annem... E, 84 yaşında şu an ee, ve e, hayatı boyunca yemek yaptı. Yani gençliğinde e, destek alıyordu ailenin büyük kadınlarından ama e, daha sonra onlar da vefat ettikten sonra hayatı boyunca yemek yaptı. Benle birlikte yaşıyor ve yemekleri yapıyordu çok yakın zamana kadar. Fakat giderek ben fark ettim ki annem yemek yapmak istemiyor. E, oturup konuştuğumuzda da e, şunu öğrendim. Annemden. Yani yemek yapmayı hiçbir zaman sevmediğini ee, ama işte ben çalışıyorum diye bana katkıda bulunmak için yemek yaptığını öğrendim. Bunu öğrenebilmek için annemin önce duygusal kölelik laflarını duymak durumunda kaldım. Hiç olur mu kızım? Ee, tabii ki benim yapmam lazım. Hiç yakışık almaz. Ondan sonra sen çalışıyorsun bak ben evde oturuyorum sana destek olmam lazım. Yani bir yanım meli malı duydum. ...bütün bunları empatiyle dinleyip... ...bütün bunları ihtiyaçlara çevirdiğimde... ...aa anneciğim bana destek olmak istiyorsun... ...katkıda bulunmak istiyorsun... ...filan gibi şeylerden... ...geçtikten sonra... ...ikinci aşamaya fazla girmedi... ...yani annemde herhangi bir isyan ...olursa <gülüyor> olmadı... ...fakat şimdi yavaş yavaş... Ee, ya evet hani sen yaptın çok teşekkür ederim diyor ee, Çok canı istediğinde ben de şunu yapayım mı bir salata yapayım mı diyor Yani başka bir uyum oldu hı hı. Tam bunu konuşurken bir arkadaşım ziyarete geldi bunu, Buna tanık oldu Annemin, annemle benim aramda bu tür bir konuşmaya Ve dedi ki Deniz biliyor musun bir süredir ben de hiç yemek yapmak istemiyorum Dedim peki ne yaptın? Dedi ki ya, aldım e, eşimi çünkü şidesi iletişim öğrencilerinden biri arkadaşım da eşimi aldım karşıma tatlı tatlı konuştum valla işte ben de artık kendimle bağlantı kurdum canım istediğinde yapmak istiyorum yani eşime ayıp olur kızıma günah filan gibi şeylerden ya bugün canım hakikaten şöyle bir hizmet modundayım <gülüyor> yemek yapmak istiyorum Geçmek istediğimiz bir yer yani duygusal kölelikten özgürlüğe böyle bir örnek geldi aklıma benim de. Evet bu yemek örneğiyle ilgili Marşal'ın da böyle bir hikayesi vardı değil mi? Böyle seminerine geliyor bir kadın yemek yapmak istemiyor. Marşal da senin anlattığın şekilde anlatıyor. Ertesi gün ailesine gidiyor ben artık yemek yapmak istemiyorum diye. Sonra <gülüyor> <gülüyor> iki tane oğlu Marşal'ı ziyarete geliyorlar ertesi gün. Marşal heyecanlanıyor eyvah ne oldu falan diye. Çok teşekkür ediyorlar. <gülüyor> Biz diyorlar yıllardan beri annemin eziyetini çekiyor işte size yemek yapıyorum saçımı süpürge ediyorum. Oh ya diyorlar kurtulduk. Bir de ben e, uyduruyor muyum ama şöyle bir şey de hatırlıyorum. Galiba da zaten pek iyi evet. yemek yapamıyormuş kadın. Onu hadi dedim tanımıyorum şeye. Zorlanıyorlarmış. E, zaten istemeden yaptığımız şeyler hakikaten gönülsüz hmm. yaptığımız şeyler çok tatsız da olur. Sadece yemek değil hayatta her şey benim için öyle olmaya başlıyor. Evet. E, tabi olmaya biraz geçersek yani baktığımız zaman... Bir tarafta kendi duygu ve ihtiyaçlarımın sorumluluğunu almak, o ihtiyaçları karşılayacak eylemler yapmak ve hayat, hayat dolu eylemler yapmak, canlılıktan eylemler yapmak. Hayata katkısı bulunan eylemler yapmak. Bir tarafta da utançtan, korkudan, suçluluktan, mızır mızır mızır danarak istemediğimiz işler yapmak. Bugün söyleyebileceklerimiz bunlar. Evet, bir programın gene sonuna geldik. Bazen böyle şeyler alıyoruz. Çok çabuk geçiyor programlar diye gerçekten öyle hızlı geçiyor. E, Şiddet iletişim Facebook sayfamız, Instagram sayfamızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Deniz'in mail adresini kendisi versin, bir gün o veriyor, bir, e, bir, bir hafta ben veriyorum. Sizlerden gelen geri bildirimler gerçekten böyle bizim çok hoşumuza gidiyor. E, benim empatinin gücü, Deniz'in Deniz Çipadar in Deniz e, Instagram adresi var. Sen mail adresini vermek ister misin? Elbette. Deniz Spatar gmail.com. Deniz okunduğu gibi Spatar, Samsun, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize at gmail.com. Şidesiz İletişim Topluluğu'nun etkinlikleri de Instagram Şiddetsiz İletişim Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz. O zaman iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.